Dünya Okumak programından bütün Açık Radyo dostlarına merhaba. Ben Aytaç Timur. Yine böyle bir salı akşamı 19.30'da Açık Derginin içinde hep beraberiz. Ama bugün dışarıda olağanüstü hava koşulları var. Ben içeride stüdyoda farkında değilim ama İstanbul'un bir yerlerine şu an dolu yağıyor olabilir, sağanak yağayı olabilir iklim değişikliğinin gelecekteki bir tehdit olduğunu hala düşünmekte ya da bu yalanı söylemeye, tekrar etmeye inatçı olanlar varsa şemsiyesiz dışarı çıkmalarını öneriyorum. Şimdi aramızda bugün Pınar Uyan, Semerdi var. Semerci var. Özür dilerim. gözlüğümü takayım. <gülüyor> İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından Fanusta Diyaloglar. Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları isimli kitabınız çıktı. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş bulduk. E, i̇ki gün önce de bir seçimi geride bıraktık. Bu seçimin de sonuçlarına kutuplaşma etkili oldu mu olmadı mı birazdan size onu da soracağım. Ancak düşünüyorum ki bazen olağan olarak kullandığımız günlük dilimize geçmiş kavramların içini doldurmakta şey kalıyoruz, yetersiz kalıyoruz. Siz de bu kitabı yazdığınıza göre bir de ilk cümleniz de bu olduğuna göre evet. kutuplaşma nedir? Ben de bununla başlamak istiyorum. Kutuplaşma çok fazla kullanılmaya başlandı. Aslında o yüzden de gerçekten yani kavramın nasıl içini dolduracağımız ya da en azından nasıl Türkçeleştireceğimiz önemli geliyor bana. Çünkü bizim kitapta olabildiğince e, literatürü toparlamaya çalıştığımızda gördüğümüz şey aslında bu Amerika'da çok hakim olan, Amerikan siyasetini anlamak için kullanılan bir kavram. Burada bizim kullandığımız şekli siyasal kutuplaşmaya bakıyoruz ve bu e, aslında siyasal zeminin farklı iki tarafa, iki uca çekilme hali gibi belki en e, basitleştirerek anlatacağımız şekli. Öyle ki e, bu iki uç, iki taraf birbirinden o kadar mesafe alıyor ki artık birbirini e, diyalogun parçası, aynı masada beraber konuşabilecek halde görmemeye başlıyor. Ve bu da işte e, birbirinle beraber hareket edebilmeyi, bizim en büyük dertlerimizden biri olan beraber yaşamaya dair ortak kaygılara sahip olmayı engelleyen bir şey haline geliyor. Bu yüzden kutuplaşmayı... İki tarafa, iki uca doğru hareket eden bir görüntü, bir imge olarak aslında kurgulayabiliriz. Neden kutuplaşıyoruz? Neden kutuplaşıyoruz? Şöyle aslında literatürün de bize öğrettiği şey, ilgili yazının da bize öğrettiği şey e, elit düzeyinde bir kutuplaşmanın incelendiğini görüyoruz çok uzun süre. Yani partilerin ya da parti liderliğinin, partilerdekilerin yani siyasal alanda aktif olanların nasıl kutuplaştığını nasıl birbirinden kendini ayrıştırmaya çalışırken... Farklaştığı görülüyor. Fakat bugün günümüzde yaşadığımız hem Türkiye'de hem gene Amerika'da bunu söyleyen insanların yani biraz işte bunu duygusal, hissi, kutuplaşma diye de belki Türkçeleştirebiliriz. İnsanların birbirinden siyasal alandaki farklılaşma ya da farklı partilere oy verip bu parti kimliklerinin daha doğrusu bu parti tercihlerinin ya da taraftarlığının bir kimlik haline gelmesiyle mesafelerin artmaya başlaması ve kendinin yukarıda, diğerinin aşağıda, kendine ait olan kendi bizlik halinin yüceltilmesi ve diğerinin aşağılanması gibi bir gerçekliğin içinde yaşamaya başlıyoruz. Peki bunun ama bu gene hala ben teşhis gibi anlatıyorum, yani sizin sorunuz bu değildi. Sizin sorunuz neden bu oluyordu? E, bu da aslında bizim bir önceki çalışmamız, ötekileştirmeyle de çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. E, bizlikler... Farklı bizliklerin yani farklı grup kimliklerinin çok önemli bir biçimde insanların e, olayları algılamalarını, olayları değerlendirmelerini ve işte olgu dediğimiz, gerçeklik dediğimiz şeyi sorgular hale gelmelerine yol açtığını ve taklıkları gözlükle bir diğerini kendisiyle aynı seviyede değil, eş seviyede değil, ister istemez kendisini haklı görebilmek için ya da kendi grubunu doğru görebilmek için diğerini suçlamak, kendi mağduriyetini diğeri üzerinden tarif etmek gibi bir tür yaşanan eşitsizliklerin, adaletsizliklerin, belki de çok daha temel ortak sorunların bu grup kimliği üzerinden bir gerçek algısı üzerinden kurgulandığını söylüyorum. Biraz karışık anlattım ama temelde şöyle diyebiliriz. Sorunların ortaklaşa çözülmesi değil de, kendi grubumuz için çözülebilmesi ya da kendi grubumuzun haklılığı üzerinden kurgulaması üzerinde yaşar halde buluyoruz kendimizi. Ve bu biraz önemli bir şey gibi geliyor bana bugüne dair. Bu aslında belki şöyle de söyleyebiliriz. Hani ulus devlet oluşum sürecinden itibaren başlayan hani belki önce milliyetçilikle çok daha net ve kolay siyaset biliminin altında kurguladığımız ama bugün geldiğimiz yerde işte mikro milliyetçilikler ya da çok farklı grup kimliklerinin de başkasını ürettiği ve belki bizim çalışmada da bu çalışmada da çok net çıkan özellikle şu anda göçmen karşıtlığıyla en somut en kaba halini gördüğümüz insan hakları ya da insan evrenselliği üzerine değil de bizlik ve bizliğin haklılıkları üzerine devam eden bir dünyaya doğru evriliyoruz maalesef. Evet. Güzel. Çünkü ım, nedir dedim, neden dedim. Bir de şunu sormak <gülüyor> istiyorum. Kutuplaşma, böyle kutuplaşma daha çok kimin işine yarıyor? Tabii şimdi buraya gelmeden kitabın başlangıcında hemen siz ABD'deki kutuplaşmaktan Hı -hı. kutuplaşmayı anlatıyorsunuz. Ama orada bir demokrat parti, bir de Cumhuriyetçi parti var. Ve çok uzun yıllardır bu iki parti yani 300 yıldır aşağı yukarı bu iki parti yarışıyor. Oysa Türkiye'de böyle değil. Hı -hı. Türkiye'de ...hiç olmayan bir iyi Parti %11 aldı örneğin. Hı hı. E, Türkiye'de AKP sadece 16 yıl önce kuruldu. Hı hı. Yahut 17 yıl önce kuruldu. Yanlış hatırlamıyorsam 2001'de kuruldu. E, demek ki burada bu kutuplaşmanın zemini biraz daha kaygın. Oradan buraya örneği tam almak problemli olabilir. Yahut burada ABD'deki gibi coğrafyaya çok bağımlı bir kutuplaşma yok. ABD'de çünkü bu çok daha belirgin. Yani güneyin hareketleri biraz daha belirgin. E, o yüzden belki orayı tam alıp buraya getirmek bizi yanıltabilir. Ama bizi yanıtmayacağını düşündüğüm şey... Çok katılmıyorum ama bu dediklerinize. Hı -hı. Müdahale Zaten. edeyim mi soruyorum? Tabii tabii edin. Yani ama şu soruyu tamamlayayım. <gülüyor> tamam. Ama e, esas getirmeye çalıştığım şey bu kutuplaşma peki kimin işine yarıyor? Bir de onu tamam. sormak istiyorum. O ikinci bir... soru olarak Hı -hı. tartışalım. İlkinde şunu söylemek isterim. Yani tabii ki partilerin adlarının değişiyor olması ya da kuruluyor olması... Onların belli bir geleneği ya da belli bir e, ne diyelim... Akıntıyı bir ideolojik duruşu temsil etmiyor anlamına gelmiyor. Yani bir tür sürerlilik, bir tür devamlılık ya da daha öncesinde ne var, bir kırılma mı, tamamen bir yeni oluşum mu? Tabii ki Amerika'daki'nin aynısı ya da aynı şekliyle değil. Yani ondan tabii ki farklılıkları çizerek. Ama e, o yüzde on birin ne anlama geldiğini ya da işte benzer biçimde e, AKP'nin ...kurulması noktasından sonra oluşan şeyin daha öncesinde nerelerde olduğunu... ...yani sağ ve sol diyebiliriz buna, daha milliyetçi, daha muhafazakar diyebiliriz. Hani her birinde farklı isimlerle ya da evrimmelerle ama bir devamlılığın, belli bir oranda bir devamlılığın, bir ideolojik duruşun e, ben olduğunu kanaatindeyim. Bunu tabii tartışabiliriz. Yani sizin dediğinizde anlıyorum tabii ki Amerika'daki gibi bir e, kurumsallaşmış ve yüz, e, ne diyelim... ...yapının da sürdüğü bir şeyden farklılaştığını da kabul ederek, coğrafiyle ilgili olarak da yine tartışılabileceğini düşünüyorum. Çünkü aslında hani Türkiye'nin hep seçim sonrası koyduğumuz haritaları var ya, aslında o haritalar tabii ben biraz siyaset bilimci olarak o haritaları hep biraz daha e, endişeyle yaklaşıyorum. Çünkü öyle yansıtıyor ki o, öyle bir imge yaratıyor ki hepimizde, işte birisi sapsarı bir yer, sadece kırmızı bir yer mor. Şimdi hiçbir yer aslında öyle değil. Her birinde farklı oranlarda başka renkler var. Hatta bu kitabın işte yazarı, diğer e, yazarı Emre Erdoğan'ın yaptığı bir harita vardır. O morlukları gösterir. Yani o kırmızıların, sarıların iç içe geçtiği halde asıl yüzdelerle haritayı koymamız gerekir. Fakat şöyle bir şeyin de olduğunu maalesef ki hem bu araştırmamızda hem de şu an bence özellikle İstanbul'da yaşayan olan bizler, bu mekansal coğrafi ayrımının çok farklı şekillerde hem Ülke genelinde hem şehrin içinde oluştuğu kanaatindeyim ben. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika'daki daha önceden ya da yıllar içinde oluşmuş şeyin çok farklı versiyonlarını ve farklı biçimleriyle biz de mekansal yani gerçekten coğrafi olarak kendi hayatımızı, karşılaşmalarımızı, bir aradalıklarımızı mekansal olarak da ayrıştırmaya başladık. Ve belki de e, şu an için hepimizin oturup düşünmesi gereken şey bir gün içinde yaşadığımız hayatı koyup Kimlerle karşılaşıyoruz ve kimlerle karşılaşmıyoruz? Ve kimlerle karşılaşmamak üzerine aslında hayatımızı kuruyoruz? Evlerimizi nereden seçiyoruz? İşte çocuklarımızı hangi okullara yolluyoruz? Hangi araçlarla bir yerden bir yere gidiyoruz gibi. Bütün o mekansallığın da ben e, çok önemli yani o coğrafya ayrımının ve kutuplaşmanın bence böyle bir tarafı da var çünkü e, olduğu kanaatindeyim. Peki bu kimin işine yarıyor? Eee... Şöyle diyelim, gene burada hani hepim şu, tek bir yanıtı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki belli ölçüde siyasetçilerin içine yaradığını çok net. Çünkü dünyayı biraz daha siyah beyaz okutmak ya da okunur kılmak... İletişim kolaylaştıran bir şey bu bizim derslerimizde de yaşadığımız bir şeydir biz öğrencilerimize böyle grilikleri ya da çok net olmayan cümleler koyduğumuzda biraz daha zor anlatırız ama işte bir şeyin doğruluğunu yanlışlığını siyahını beyazını koyduğumuzda daha kolaydır hatta bu biraz işte bu çalışmamızda da ötekileştirmede de çok konuştuğumuz bir şeydi. Ee, şöyle diyoruz aslında bilissel kapasite ya da bilissel karmaşıklık yani dünya aslında hele şu anki dünya bu kadar büyük belirsizliklerin olduğu, kara, karmaşıklığın olduğu bir dünyada bazı şeylerin net olması yaşamı kolaylaştırıyor. O zaman da işte bu kendi dünyamızda kendi bizliğimizin içinde ya da kendi partimizin içinde bize daha doğru olanın ne olduğu daha yanlış olanın ne olduğu biraz daha güçlü, daha Keskin hatlarla anlatıldığında hem birey olarak biz doğruyu, iyiyi, işte kendi kişisel ya da aile öykümüzde mağduru, haklıyı, haksızı bize öğretmiş oluyorlar. Böylece biz yaşamla neyin yanlış, neyin doğru olduğunu belirlerken, hayatla mücadele ederken tüm bu kayganlık içinde biraz daha şey hissediyoruz. Yani o yüzden aslında gün içinde hepimizin tırnak içinde buna eleştirel bakmamayı tercih eden herkesin işine geliyor. Hem de işte var olan güç dengelerinde tabii ki kendi gücünü konsolide etmek için, kendi sahip olduğu imkanları ya da neyse bu alan, bunu sadece şey büyük iktidar olarak da görmeyelim. Her tür küçük iktidarın devamlılığını aslında sağlayabilecek bir alan açıyor. Çünkü aynayı bu şekliyle tutuyor. Harika. İsterseniz burada bir küçük müzik arası verelim. Tabii ki. Zaza kulak verelim. Lafi. Lafe. Lafe. Moi aussi j'ai une fête chez moi Sur les gouttières ruisselantes Je les trouvais sur un toit Dans sa traîne brûlante C'était un matin, ça sentait le café Tout était recouvert de givrettes s'était caché sous un lit Et la lune finissait yves Moi aussi j'ai une fête chez moi Et sa traîne est brûlée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 Et dehors c'est la guerre et l'idée périodique d'hiver et reste à la maison à la fenêtre comptant les heures à la fenêtre comptant les heures oh, oh, oh. moi aussi j'ai une flèche chez moi et lorsqu'elle prend son déjeuner Elle fait un bruit avec ses ailes grillées Et je sais bien qu'elle est déréglée mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts moi si j'ai une fêche en moi qui voudrait voler mais ne le peut pas Zaslan'la feydin dedik. Umarım beğendiniz. Güzel yağmurlu havada. Bu arada ben İstanbul'un yağmurlu havasını çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kimlik tartışmaları hayatımıza girdikten sonra zannediyorum 80'ler, 80'lerin sonu 90'ların başı daha çok Türkiye'de girdi. Sınıf tartışmaları arka planda kalmaya başladı. Ve sınıf tartışmalarının daha önemli olduğunu düşünenler kimlik probleminin aslında sınıf tartışmasını örtmek için üretilmiş Yapay bir kavram olduğunu iddia ettiler. Öyle ya da böyle hakikaten sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada kimlik tartışmaları bugün de öyle. Sınıf tartışmasının önünde gidiyor. Ve sınıf tartışmasının belki de hiçbir zaman getirmediği bir kutuplaşmayı şimdi kimlik tartışmaları getirdi, önümüze koydu. Bunu en çok hissettiğimiz yer zannediyorum mülteci meselesi. Bugün hem ABD'de hem de Macaristan'da Macaristan'da yasalaştı, ABD'de de uğraşılıyor. Mülteciler için belki 20 yıl önce hiç kimsenin aklına gelmeyecek e, kararlar alınıyor. Örneğin e, ABD'de çocuklarından ayrılmaları gibi. Yahut Macaristan'da bunlara bir kapsu vermek bile hapis cezası ile sonuçlanacak gibi. Türkiye'de de mültecilere karşı, Türkiye'nin değişik yerlerinde biz şiddet olayları duyuyoruz. Çocuklara karşı tecavüz duyuyoruz. Acaba bu kimlik tartışmaları bizi mecburen mi bu kutuplaşmaya getirdi koydu? Ne dersiniz? Zorunlu bir sonuç muydu bu? Yani şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum aslında. Bu gene ilgili yazında zaten söylenmiş bir şey. Hani Kimlikle Bölüşüm politikaları ya da sınıf politikaları diyebiliriz buna. Hani ismini nasıl koyarsak koyarım kitabın isminde işte recognition redistribution yani tanınma ve bölüşüm siyaseti tartışmasını hani çok güzel bence birleştiren bu ikisinin birbirinden aslında kopuk olmadığı bu ikisinin kesişimlerinin belki de en acı, e, kırılgan grupları yarattığını biliyoruz. Yani biraz şöyle bir şey söylemek lazım. Hani tanıma siyaseti, tanıma siyaseti o kimliği bilmezle aslında bölüşüm ve işte sınıf politikalarını böyle iki ayrı şey gibi koymak çok doğru değil bence. Özellikle günümüz şartlarında. İkisinin birbiriyle olan ilişkiselliği çoğu zaman en ağır eşitsizliklerin yaşandığı yer. Ve bu bir iç içe geçiş. E, bu bağlamda tabii mültecilere böyle baktığımızda, hani belki bir üçüncü ayak da var onu da söyleyeyim hani <gülüyor> laf gelmişken. Tabii bir de temsiliyet. Çünkü var olan resimde, hani tanınma ihtiyaçların ne olduğu belirlenmesi buna dair bölüşüm, bunun da kendi sesinden kendi tercihlerinin ifade ediliyor olması gibi bir üçlü adaletten, üçlü, üç ayağı olan bir adaleti aslında en azından bize siyaset teorisi bunun böyle kurgulanması gerektiğini söylüyor. Şimdi şeye baktığımızda bizim kitabımızda da çünkü araştırma bulgularımızda Türkiye'de ne yazık ki, ortaklaşa alanlar çok az, o ortaklaşmış alanlardan bir tanesi de Suriyelilere karşı algıydı. Yani mümkün olduğunca Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesi gerektiği, işte oradaki alanda bir mesafenin ve bir bu bağlamda Türkiye'de var olan farklı parti taraftarlarının birleştiğini görüyorduk. Şimdi bu... Yüzde verebilir misiniz? Kaç, 100, e, yani şöyle... dedi, Biz dört tane odak yaptık. Hani normal iki binli kişiyle yaptığımız anketin dışında. Ve burada sadece ortaklık olarak görebildiğimiz bütün parti taraftarlarının neredeyse işte yüzde ellisinden fazlasının katıldığı alan AB karşılıklıydı. Ee, ve AB mi ABD mi? AB... AB. Şöyle, AB, AB, şöyle ABD ve İsrail en uzak ve en mesafeli ülkeler olarak dillenen ülkeler çıktı. Avrupa Birliği'ne olan mesafe ve kuşkuyla yaklaşmak yani dış politika diye özetledik aslında bu. Bir arada bizi kılan şeydi. İkinci şey de Türkiye'deki şu an geçici koruma statüsüne sahip olan mülteciler yani Suriyelilerdi. Aslında Türkiye mülteci statüsü de vermiyor biliyorsunuz. Vermiyor ama evet. işte geçici Biz koruma statüsünün evet. Hı -hı. içinde fakat gerçekten konum olarak da mülteciler. Evet. Şimdi burada ama şunu söylemek gerekiyor. Yani özellikle başladığımız yerde hani Macaristan ve AB'yi de söylediğimiz için hani burada 3 milyon 600 kayıtlı durumda olan bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir rakam. Ve bu rakam açısından baktığımızda hani bunun Konuşuluyor olması Bunun tartışılıyor olması Bununla ilgili bizim çok farklı alanlarda Hepimizin özellikle bu alanda Çalışanlar olarak bir şeyler üretiyor ve Paylaşıyor olmamız da gerekiyor Yani şunu demeye çalışıyorum Çünkü baya artı olan yapılan şeyler de var Ve bunların da ifade ediliyor Bunların da hakkının veriliyor Ama yetersizliklerin de Ya da sorunların da hep beraber Akıl yürüterek çözülmesi gerekiyor Yani bunu şu açıdan söylüyorum Buradaki tartışmamızın bu, ...bu büyük sayının yani ülke nüfusu kadar, bazı küçük ülkelerin nüfusu kadar bir sayıdan bahsettiğimizi... ...ve bunun tabii ki e, hangi toplumsala gelirse gelsin bir takım sorunlar yaratabileceğini... ...bunun gayet doğal olduğunu ama bunu hep beraber düşünerek ve belki bazı ortak noktalarımızı... ...yani yine işte beraber yaşayabilmenin yollarını beraber kurgulayarak koymamız gerekiyor. Ya bunu şu açıdan çok önemsiyorum... Sadece negatifler üzerinden değil, pozitif üzerinden de bir dil üretmek gerekiyor burada. Buyurun. Şimdi programımızın vakti azalırken aslında bu belirttiğiniz hangi partiden olursa olsun yüzde fazlasının mülteci karşıtlığında birleşmesini biz bu son seçimde bir yerde daha gördük. Hangi partiden olursa olsun bir HDP karşıtlığında birleşti insanlar. <Gülüyor> Kimse onlarla ittifak yapmadı. Bunu kutuplaşmanın neresine oturtabilirsiniz? Şöyle bizim çalışmamızda da aslında bulduğumuz bir şey de bu. Ee, odaklarda da genel olarak e, anket çalışmasında da e, odaklar daha ilginç. bir öykü anlatabildiğimiz için e, AKP, CHP ve e, MHP taraftarları HDP ile ilgili ya da HDP taraftarlarına olan mesafelerini konuşurken ya da tartışırken hani konuşmamayı bile tercih etme noktasına gel geldiğimiz gruplar oldu. Şimdi bu tabii şöyle bir şey çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Beraber yaşamak ve beraber tartışabilmek, farklı görüşlerimiz olsa da aynı seviyede birbirimizi görebilmek zaten en önemli nokta. Fakat bu seçimde bence bir kırılma oldu diye düşünüyorum. Yani burası belki sınırlı denebilir, ufak denebilir. Ama e, özellikle hani en azından takip edebildiğimiz tabii ki daha derin analizler yapmak gerekiyor. Ama e, CHP'li seçmen kitlesini ya da bir tür CHP taraftarlarının HDP'yi, ile konuşur hale gelmiş gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bu bütün CHP taraftarları demek değil ya da bütün HDP taraftarları demek değil ama orada böyle bir birbirini görme birbirini tanıma gibi bir noktanın en azından oluştuğu gibi bir şeyi görüyoruz. Bu dediğim gibi çok derin analizlere ve gerçekten bir karşılaşma mı bu yoksa sadece stratejik bir e, koltuk hesabından kaynaklanan bir şey mi? Hani bunu zaman gösterecek ama ben burada bir e, ...açılımın olduğunu, en azından bir birbirini görmenin olduğunu düşünüyorum ki şu an için Türkiye'nin ortamında bu ufak cılız diyebileceğimiz bir ışık bile bana kıymetli geliyor açıkçası. E, bir de şeyi söylemek lazım yani bunların hepsi zaman içinde farklı diyaloglara imkan sağlayarak, farklı karşılaşmalar yaratarak kırılabilecek bir şey. Çünkü... Biz bazı gerçeklikler içinde yaşıyoruz yani sosyal medya bunun en temel kaynaklarından biri diğer medya kanalları bunun en yani neden bilgi ediniyoruz bir konuyla ilgili bilgiler bize nasıl geliyor sıradan vatandaş olarak bu konuyla ilgili özel çalışan bir insan değil de sıradan vatandaşın hangi kanallardan bilgiye sahip olduğunu düşünelim o zaman da asıl sorun şuna dönüyor insanların yargıları nasıl oluşuyor? ...bu yargıları oluşturacak kaynakları biraz daha farklı, en azından o üretilen bilginin dilini biraz daha farklı kılabilsek... ...o zaman belki bu konuşmalar, birbiriyle karşılaşmalar ve o uçlara çekmeler daha farklı olabilir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bizim çok hissettiğimiz bir şey başka gerçekliklerde yaşayan... Farklı parti taraftarlığı aynı zamanda başka gerçekliklerde yaşamayı gerektirir hale gelmiş. Ya da tersi, başka gerçekliklerde yaşadığı için farklı parti taraftarlıkları oluşmuş. Ve bu aynı ülkede, aynı sorunlarla yaşıyor halde olduğumuzu göstermiyor onlar için. Ve buna bağlı olarak da tabii beraber çözüm üretmek değil. Herkes kendi taraftarı olduğu, durumun tek doğru olduğunu ya da tek taraf olduğunu söyler bir hale geliyor. Çok güzel bağladınız <gülüyor> bence. Ee, sevgili dinleyiciler Pınar Uyan Semerci ile Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan Fanusta Diyaloglar kitabına biraz değindik. Bence çok faydalıydı. Ama daha derinlemesine bu çalışmayla tanışmak için kitabı edinmenizi tavsiye <gülüyor> ediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Açık Radyo'ya kitafa mı geliyorsunuz? Çok epeğe geldim aslında. Geldim. <gülüyor> Burası böyledir zaten. Evet, evet. Ötekileştirmeyi de konuşma <gülüyor> şansımız olmuştu. Ee, gene burada. Ee, ben Aytaç Timur. Dünyayı Okumak programından herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İyi haftalar. Dünyayı Okumak Yazarlarla Yaratıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.